Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Merhaba sayın dinleyicilerimiz 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında yine beraberiz. Ben Aynur Tuncel Yazgan, bugün yalnızım. Bahri Belen yok biliyorsunuz adli tatile girdik minik bir e, tatili olacak Bahri Bey'in ama yine Eylül programımızın üzerinde e, bugün sohbet arasında dinleyeceğimiz müzik eserlerini Bahri Bey seçti zevkle dinleyeceğiz geçen haftaki programımızda Cumhurbaşkanlığı sisteminin ve 9 Temmuz 2018 günü yeminin ardından 10 Temmuz 2018'den itibaren peş peşe yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ne anlama geldiğinden, yeni devlet düzeninin nasıl biçimlendirildiğinden söz etmeye başlamıştık. Bu sözümüz uzun süreceye benzer, hızlı gelişmeler var. Biz anlamaya ve izlemeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle yayına girdiğimiz saat itibariyle baktığında 14'e çıkmıştı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sayısı. Ee, bu süreçte neler oldu? Kararnamelerin içeriğinde neler var diye bakarsak Cumhurbaşkanı yardımcısı belirlendi. Politika kurulları, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri oluşturuldu. 9 adet politika kurulu var. Buralarda politika üretilecek. Cumhurbaşkanlığı emriyle üretilen bu politikalar bakanlıklar eliyle uygulanacak. Evet, Devlet yeniden yapılandırılıyor kurumlar arası ilişkiler yeniden düzenleniyor yeni sistemin en belirgin yanı teklik yürütme erkini başkan kullanıyor ee, tercihlerde bulunuyor başkan kararlar alıyor böylelikle hükümet ediyor ama bunları gerçekten tek başına mı yapıyor ya da yapabilir mi başka adamlara aslında gereksinim duymaz mı? Ee, süreçte bunu anlayacağız ama izlediğimiz kadarıyla tek başına değil ee, geçen hafta alfa yayınlarında Mehmet Uçum'un baş danışman Mehmet Uçum'un bir kitabı çıktı merak edenler okumuştur ben de baktım nasıl açıklıyor süreci diye ee, 16 Nisan ismini taşıyor kitap 15-16 Temmuz'dan Cumhurbaşkanlığı sistemine Türkiye'nin demokratik birliği mücadelesinde yeni aşama başlığı Ön kapakta dikkat çekiyor. Arka kapakta 16 Nisan referandumunda Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yeni bir aşamaya gelindiği ileri sürülüyor. 16 Nisan'ın faşizan kurumsal egemenliğinin tamamen tasfiyesine yönelik son aşama olduğu söyleniyor referandumun. Ve 6771 sayılı anayasa değişikliği ile siyasal sistemde reform başlatıldığı ileri sürülüyor ve ...15-16 Temmuz Milli Demokratik Halk Devrimi olarak değerlendiriliyor. Kitabın 79. sayfasında bir tanımla karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şöyle tanımlanmış. Tek kişilik hükümet. Cumhurbaşkanlığı adaylı başkanı adaylarından birinin... ...birinci ya da ikinci turda seçilmesiyle... ...siyasi ve hukuki anlamda hükümet kuruluyormuş. Biz de izledik. Öyle oluyor. Ee, yine Mehmet Uç'un bu kitabının yanı sıra röportajlar da verdi her ne kadar tek kişilik hükümet tanımı yapıyorsa da kitabında açıklık getiriyor röportajında ee, kararları veren ve sorumluluğu taşıyan tek kişi olabilir tek irade tek teşkilat ilkesi söz konusu olabilir ama teknik olarak bir ekip hükümeti söz konusu ee, bu noktada önemli bir ayrım yapıldığını görüyoruz karar alma süreçleri ve devlet politikalarının oluşturulması süreçleri ayrımı dikkat çekiyor. Zirvede belki merkezde baş, başkan var e, ama onun çevresinde onun karar alıcılığı ile kamusal güc gücünü e, kullanmasını e, anlamlı kılan aslında arkasında politikaların oluşturulması ile ilgili bir destekleyen ekip söz konusu. E, nitekim kararnameler ile de Cumhurbaşkanının aslında tek adam olmadığını Tek adam gibi göründüğünü arkasındaki ofisler ve politika kurulları ile bakanlıklarda görev alan özel sektör temsilcileri ile iktidarın nasıl paylaşıldığını gözlerimizde gördük. Görüyoruz yine seçimin kazanılması için kurulan Cumhur İttifakı'nın FETÖ'cülerden temizlenen kamu kadralarının MHP hakimiyetine geçişinin yeni bir Türk İslam senteziyle ile karşı karşıya olduğumuzun da resmini çizebiliyoruz. Ben yine bir günün pazar ekinde 22 Temmuz günü son pazar ekinde Kansu Yıldırım'ın yazısını okudum ve etkilendim ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanı'nın özel hastane zinciri sahibi, Ticaret Bakanı'nın özel şirkette CEO, Turizm Bakanı'nın turizm şirketi kurucusu, Şehircilik Bakanı'nın gayrimenkul yatırım Ortaklığı Başı Milliyetin Bakanı'nın özel okul kurucusu olduğu yeni kabine liberal ajandanın uygulanması dışında küresel kapitalizme iktidarın yeni ortaya ile birlikte sınıfsal karakterine dair sunulan güvencedir diye bir ara başlık atılmış e, Kansu Yıldırım'ın yazısında okumayanlara öneririm okusunlar. E, Kansu Yıldırım bu yazısında literatüre geçecek önemli nitelemeler yaptı bence yine değinmeden geçemeyeceğim. Kamu mimarisini dikey kesen ve hiyerarşik dizilimi tek bir merkezi toplayan bir model olduğunu yazdı. Yeni sistemin ve e, denge ve kontrol mekanizmalarının bulunmaması ve tüm devlet kurumlarının da cumhurbaşkanlığı bağlanması nedeniyle de örnek alınan modellerin e, tam karşılığı olmadığını, Türk tipi başkanlık diye adlandırılmasının da bu farklılıktan kaynaklandığını ileri sürüyor ve örnek alınan modellerin mutasyona uğramış versiyonu olduğunu söylüyor ülkemizde denenmeye çalışılan yeni sistemin. Ee, yine sermayedarların doğrudan kabinede yer almasını, politika üretmeye ve kamu hizmeti sunumuna doğrudan müdahaleye karışmasını, müdahale etmesini de önemli bir e, farklılık ve açığa çıkma olarak değerlendiriyor benim anladığım kadarıyla. Ve bu noktada da kamu yararı kavramının uğrayacağı değişime dikkat çekiyor. Gerçekten de e, ideal hukukçularının, anayasa hukukçularının ve tüm toplumun, aslında bu yeni süreçte kamu yararının bu kavramın içeriğinin içinin nasıl doğrulacağının nasıl uygulamalarla karşımıza çıkacağının hep beraber özellikle dediğimi saydığım uzmanlar tarafından dikkatle izlenmesi gerekiyor ve Danıştay bakalım bu noktada ne tür hukuki denetlemeler yapacak Kamu yararı, e, common good of public, 1789 Fransız devriminden sonra ortak iyilik kavramının yerini almış. E, İngiltere'de public interest olarak yer, yer bulmuş bir kavram. Türk Anayasa Mahkemesi, kamu yararını kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak olarak tanımlıyor. Kamu yararı kavramının anayasal yargıda ve akademik ortamda kamu menfaati olarak anlaşıldığını, yorumlandığını da biliyoruz yaygın olarak. Kamu yararı kavramı devlet organlarının takdir yetkisini de beraberinde getiren bir kavram hepimizin bildiği gibi. Kural olarak Avrupa Mahkemesi'nin kararlarının izlediği genel şamaya bakılarak değerlendirme yapılıyor ve kamu yararının insan hakları Avrupa Sözleşmesi ile düzenlenen, güvence altına alınan hak ve özgürlükler unutulmadan bu sözleşmenin içerdiği güvencelerle bağdaşır biçimde uygulanıp uygulanmadığının ortaya çıkarılması gerekiyor bu denetimlerde. İlk önce somut olayda kamu yararının mevcut olup olmadığı saptanıyor. Daha sonra da genel yarar ile birey yararı arasında adil bir denge sağlanıp sağlanmadığı gözlemlenmeye çalışılıyor yapılan incelemede. Kamu yararının objektif bir tanımı bulunmuyor ama zamanı ve yere göre farklılık kaçınılmaz olarak taşıyor bu kavram diyebiliyoruz ama bu kavram yeni üzerinde yeniden karşımızda önemli bir sorun olarak varlığını sürdürecek. Şimdi e, bu e, yeni durum e, böyle iken e, bunlarla ilgili değerlendirmeler devam ederken meclis ne yaptı? Boş durmadı. Nasıl ki son e, başbakan, yeni e, meclis başkanımız e, gider ayak bakanlar kurulunun başkanı olarak e, bir takım kararnameler çıkararak ee, önemli değişikliklerle Cumhurbaşkanlığı dönemine Geçmemizi sağladı ise biliyorsunuz 703'e kadar KYK sayısı çıktı Bunlardan bir tanesi Olağanüstü Hal KYK'sı olarak e, Dikkat çekti ee, Şimdi yeni dönemde de Aynı hızla Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle karşı karşıyayız. Geçen hafta zaman darlığından bir kısmından söz etmiştik ama hepsinden söz edememiştik. Demin sözüne ettiğim kurullar bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturuldu. Ondan biraz bahsetmiştik. İki sayılı kararnamede. Yine e, genel kadro ve usuller e, kurulmuştu. Kadrolar kurulup iptal edilmişti. Yeni kadrolar oluşturulmuştu. Üç e, numaralı kararname ile ise e, üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurumu ve kuruluşlarında atama usulleri belirlenmişti. Dört e, no'ludan e, birazcık bahsetmiştik geçen programımızda. 802 maddelik bir kararname. Adli tıp kurumundan tutun da helal akreditasyon kurumuna kadar devlet tiyatroları, afet işleri, Avrupa Birliği Başkanlığı, devlet su gibi gibi kalkınma ajansları gibi birbiriyle ilgisiz ama hepsi kamu kurumu e, niteliğini taşıyan yapılarla ilgili düzenlemeler vardı. Beşnoğlu devlet denetleme kurulunu düzenliyordu yeniden ve bundan da biraz söz etmiştik özellikle anayasa 135 düzenlenen Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin denetiminin de devlet denetleme kuruluna geçtiğini ve e, özel olarak da grup başkanına e, bu e, organlarını seçimle kuran e, makamların e, organlarında görev alan kişileri görevden uzaklaştırma yetkisinin tanındığını e, belirtmiştik. Bu hem anayasaya aykırı. ...hem de e, meslek örgütleri kanunla kuruluyorlar. O kanunlarda hangi bakanlığın idari denetiminde olduğunu... ...ve hangi mahkeme tarafından denetlenip görevden alınabileceğini... ...organların zaten belirliyor e, eski kanunlarımız. Eski diyorum o kanunlar yürürlükte. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu kanunların ortadan kaldırılması söz konusu değil. Geçen haftaki e, konuğumuz... Profesör Runa Aybay hocamız da burada bir kanunlar ihtilafı sorununun ortaya çıktığını söyledi. Bu önemli bir katkıydı gerçekten bugünkü hukuki tartışmalara. Ee, öyle midir başka şekilde de adlandırılır mı bilmiyorum ama yürürlükte olan meclisin e, yeni bir yasal düzenleme yaparak ortadan kaldırmadığı, ve kamuyu doğrudan etkileyen alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle o kanunlar yok sayılarak değişiklikler yapılıyor. Gerçekten ciddi bir hukuki kaos süreciyle karşı karşıya mıyız? Bunu hep beraber göreceğiz. Altınoğlu e, kararname Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili. 7 numaralı olan Sanayi Bakanlığı ile ilgili. 8 numaralı olan Yüksek Askeri Şura ile ilgili. 9 numaralı milletler arası anlaşmaların onaylanması ile ilgili 10 numaralı resmî gazete hakkında 11 numaralı devlet arşivleri başkanlığı ile ilgili 12 milli saraylar ile ilgili. işte bunlar 16 Temmuz'a kadar olanlardı. Geçen haftadan sonra iki kararname daha yayınlandı 24 Temmuz'da. Bunlar da çok önemli kararnameler, çok önemli değişiklikler getiriyorlar. Strateji ve bütçe başkanlığı teşkilatını kuruyor bir tanesi. Diğeri de iletişim başkanlığını kuruyor. Şimdi gerçekten çok önemli değişiklikler. Çünkü bu özellikle 13 numaralı kararname ile yapılan değişiklik şu... Strateji ve Bütçe Başkanlığı Maliye Bakanlığı'ndan koparılan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nü aslında içinde tutuyor. Bir de Kalkınma Bakanlığı'nın bir bölümünü e, bu e, başkanlığın içine almışlar. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbalı da bu e, başkanın başına başkan olarak e, getirdiğini biliyoruz Cumhurbaşkanımızın. Orta vadeli plan hazırlıyor bu başkanlık her türlü planlarına ve bütçe yapma yetkisine sahip ekonomi bürokrasisini bölmüş oluyorlar böylelikle e, ve baktığınız zaman e, bu başkanlığa verilen yetkilere Naci Ağbal'ın yetkilerinin yeni e, birleştirilen hazine ve maliye, maliye ve hazine bakanı Berat Albayrak'ın yetkilerinden hiç de geri düşmediğini görüyoruz çünkü yeni sistemde bütçe cumhurbaşkanı yapacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak bütçe Naci Ağbal'ın e, yönetiminde e, önemli bir süreç e, olacak önemli e, değişiklikler olacak hem ekonominin yönetimiyle ilgili hem de e, meclise sunulacak bütçenin belirlenmesi ve bu iki bakanlığın ilişkileri bakımından şimdi geçen hafta e, hepimiz biliyoruz meclis başkanını seçti Dün gece de meclisimiz tatile girdi. Son bakanlar kurulu giderayak kaykarlar çıkarmıştı demiştik. Meclisimiz de giderayak önemli iki değişiklik yaptı. Bir tanesi herkesin genel olarak kabul ettiği kalıpla söylersek o hal kalıcı hale getirildi. Üç yıl böyle süreci söyleniyor. Ve bir de bedelli askerlik meselesi. Bedelli askerlik bugün konumuz değil ama bir müzik arası vereceğiz. Şimdi müzik arasından sonra bu o halin niye kalıcı olduğunu, anayasaya aykırı olarak nasıl bir yasal düzenleme yapıldığını dile getirmeye çalışacağız. Sayın seyirciler 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız Ben Aynur Tuncel Yazgan Bugün Bahri Belen yok Programı yalnız e, e, yönetmeye sunmaya çalışıyorum sizlerle e, Az önce söyledim Türkiye Büyük Meclisi, Millet Meclisi dün top, e, tatile çıktı 1 Ekim'e kadar olağanüstü bir şey olmazsa toplanmayacak Gider ayak önemli değişiklikler yapıldı ve o hali sürekli hale getiren değişiklikler bunlar diye hepimiz e, özgürlükçü, hukukçu olduğunu iddia eden kişiler olarak değerlendirmeler yapıyoruz. Bugünkü Cumhuriyet'e bakarsanız adı gitti, uygulamaları kaldı diye bir başlık atılmış. Gerçekten de öyle çünkü içeriği e, kamuoyu tarafından ne kadar izlenebildi emin değilim ama hukukçuların bile adli tatile girerken e, izlemekte e, zorluk çektiğini düşünüyorum çok hızlı bir sürede değişiklik yapıldı akşam bir televizyon programına e, katılan ee, CHP milletvekili Yunus Emre e, eleştirisini getirirken bir noktaya dikkat çekti. Hani meclis yapacaktı e, yasal değişiklikleri. Hani artık hükümet teklifleriyle karşılaşmayacaktık. Ama maalesef bu iki yasada bu şekilde oldu. Eski alışkanlıklar devam ediyor dedi. Ve yine e, torba yasa uygulaması devam ediyor. Birbiriyle ilgili ilgisiz pek çok konu aynı yasanın içinde değiştirilmeye çalışılıyor ve tabii ki meclis çoğunluğunu elinde bulunduranlar istedikleri değişikliği de yapıyorlar şimdi neler getirildi bu o hali sürekli hale getiren yasa ile bunlara bakmak gerekiyor cumhuriyetin yorumuna göre süper valilerce ohal koşulları altında yönetilecek ülke bir süre daha ve o hali aratmayacak bakalım öyle mi Önemli değişiklikleri sadece özetlemeye çalışacağım programımızın zamanını iyi değerlendirebilmek için. Valilere süper yetkiler veriliyor. Valiler kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi bir belirtiyi gördükleri zaman 15 günü geçmemek üzere belirli yerlere giriş ve çıkışları sınırlayabilecekler. E, valiler belli yerlerde ve saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçlarını, seyirlerini düzenleyip kısıtlayabilecekler. E, gördüğünüz gibi birden fazla temel hak ve özgürlük ile ilgili bir e, değişiklik e, verilir e, bu. Ve valilere gerçekten çok e, büyük bir yetki verilmiş ve e, bu yetkinin dayanağı olarak da Amerika'da 11 Eylül'den sonra yapılan, e, alınan e, terörle mücadele e, kapsamındaki tedbirler ve yine kıta Avrupa'sından Fransa'da olağanüstü hal çerçevesinde alınan e, bir takım tedbirlerden bahsediliyor. E, bu doğru mu? Uzun bir tartışma. Ayrı ayrı Amerika üzerinden ayrı Fransa üzerinden ayrı ya da Orta Avrupa ülkeleri üzerinden ayrıca tartışılması gerekebilir ama Fransa'yı çok öne çıkardıkları için kısaca Fransa'da neler yapıldı bunu ileride bir uzmanıyla da tartışırız tabii ki ben sadece dinleyicilerimize minik anımsatmalar yapacağım. Fransa'da getirilen e, üç önemli değişiklik var. İdari arama yetkisi genişliyor olan üstü hallerde devletlerde genel olarak burada da baktığınız zaman valilere bir güvenlik bölgesi. Belirleme yetkisi veriliyor ama vali bunu acil bir durumda yaparken derhal savcılığa bildirmek zorunda bu güvenlik bölgesinde çünkü olanın dışında bazı koruma tedbirlerinin alınması söz konusu ve burada bir delil elde edilirse bu delilin hukuku uygun yollarla elde edilmiş olması gerekiyor ve e, temel hak ve özgürlüklerinde anayasayı ihlal etmeden ve zorunluluğun gerektirdiği bir oranla e, sınırlı olarak e, ihlal edilmesi ve mümkün mertebe ihlal edilmemesi gerekiyor. O yüzden valiye böyle bir yetkinin verilmiş olması valinin keyfi davranmasına olanak sağlamıyor. O yüzden de vali böyle bir tedbiri kendiliğinden almak durumunda kalırsa derhal savcılar bildirme yükümünde. Bakalım bizim valilerimize böyle bir ee, yükümlülük verilmiş mi? Bu açıdan bir mukayese yapılabilir tabii ki. İkincisi İçişleri Bakanlığı'na verilen bir yetki var Fransa'da. Ee, İçişleri Bakanlığı seyahat özgürlüğünü kısıtlayabiliyor bu yetki kapsamında. Örneğin acil durumlarda polise elektronik kelepçe takma yetkisi de verilebiliyor ama e, bu kapsamda alınan tedbirlerin de 24 saat içinde savcılığa bildirilmesi e, söz konusu. Üçüncüsü e, valiler e, kapalı yerlerde e, arama kararı e, verilmesi isteminde bulunabiliyorlar suç ceza hakimliğinden ama bunu da hemen savcılığa bildiriyorlar. Yani aslında savcılığın e, habersiz kalması asla söz konusu değil. Ee, savcı e, burada kendi yetkilerini kullanma e, özelliğini e, devam ettiriyor ve sonunda çok önemli değişiklikler gördüğünüz gibi konuta girilmesi arama yapılması gibi temel hak ve özgürlükleri temelinden sarsan bir tedbir e, sisteminde bulunabilse bile varlık bunu yine e, hakimlikten mahkemeden istiyor dolayısıyla buna göre bir e, değerlendirme yapmak lazım acaba bizim valilerimizde bu kapsamda mı e, bu yetkileri Kullanacaklar Çünkü hepimizin bildiği gibi temel hak ve özgürlükler ancak kanunla e, değiştirilir, e, sınırlanabilirler. Burada da bir kanuni değişiklik görüyoruz. İl İdaresi Yasası'nda valinin yetkisi genişletiliyor. Bir kanuni dayanağı olacak bir düzenlemenin. Ama e, düzenlemenin içeriğine baktığınızda kişilerin e, yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlayan yetkileri var. E, e, kişi özgürlüğü ve güvenliği diye bildiğimiz dilediği yerde dilediği zamanda bulunma e, özgürlüğünün e, kısıtlanması söz konusu. Ve acaba bu yetkileri valiler ya da e, diğer adli, e, adli ve idari bakanlar acaba e, bu genişlikte e, sınırlayabilirler mi diye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda 15. madde bunun bir sıkı yönetim. Ki artık Türkiye'de söz konusu olmayacak ya da olağanüstü hal ilanı e, olduğu durumlarda ancak yapılabileceğini söylüyor. Çünkü sözüne ettiğimiz sınırlamalarla. Kişilerin özgürlük ve güvenlik hakkı, seyahat özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı, eğitim hakkı hatta bir polis yetkisinin kullan, kullanılması söz konusu olduğunda vücut bütünlüğünün bozulması ve yaşam hakkının ihlali gibi sonuçların doğması söz konusu. Bu sözünü ettiğimiz hakların ihlal edilmesi söz konusu. İşte bu ihlallerin hukuka uygun sınırlar içinde olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Baktığımızda yasaya... Valiler bu kısıtlama yetkisini ciddi belirti e, görürlerse demin sözüne ettiğimiz kamu düzenini bozan, kamu güvenliğini ortadan kaldıran e, hayatı, olağan yaşamı durduracak ya da kesintiye uğratacak bir bozulma, bir ciddi bozulma riski görürlerse e, kullanacaklarmış. E, hem CHP'nin hem de HDP'nin e, muhalefet şerlerine baktığımızda, e, bu e, tanımlamanın muallak olduğunu e, belirtiklerini görüyoruz gerçekten de Venedik komisyonlarına ve diğer uluslararası e, kuruluşların raporlarına Türkiye hakkında baktığımızda muallaklığın belirsizliğin hep öne çıkarıldığını hep bu noktaya vurgu yapıldığını saptıyoruz e, hepimizin bildiği gibi kanunlar genel nitelik taşırlar herkes tarafından anlaşılabilir e, ve aynı biçimde içeriği doldurulacak Kavramların kullanılmasıyla bu anlaşılabilirlik sağlanılması gerekiyor. Anlaşılabilirliğin basit, açık ifadelerle düzenlemeler içermeli. Ciddi belirtinin bu genelliği, anlaşılabilirliği ve açıklığı sağlamadığına ilişkin muhalefetin önemli eleştirisi var. Kamu gücünün böyle subjektif şekilde, değişik şekillerde içeriğinin... E, doldurulacağı değerlendirileceği muallak kavramlarla e, kullanılması hukuk devleti ilkesini ihlal ediyor. Ve e, CHP'nin eleştirisinde bir tanımlama var, bir benzetme var. E, valilere verilen bu yetkinin adeta sıkı yönetim komutanının yetkileriymiş gibi algılandığınız e, valilerin sıkı yönetim komutanı yerine geçirildiğini söylüyorlar çünkü sıkınetim kaldırılıyor ama variler filan sıkınetim komutanı gibi e, işlem görecekler diye bir eleştiri ve uyarı yapılmış. E, onun dışında askeri mahallelerle ilgili biliyorsunuz e, Anayasa değişikliği askeri mahkemeleri ortadan kaldırdı askerin e, sahip olduğu e, mülklerin değerlendirilmesiyle ilgili önemli değişiklikler var. Askeri mahkemeler sadece askeri suçlar işlendiği zaman kurulup ortadan kaldırılacak ve askeri alanlara ilişkinde dokunulmazlık kuralları vardı kanunlarda. Adli kolluğun askeri makamlarda delil elde etme ile ilgili işlem yapmasının prosedürleri Vardı şimdi onlarla ilgili bir değişiklikle karşı karşıyayız askeri mahallerde yerlerde suç ceza hakiminin kararı veya askeri komut askeri komutanın emri üzerine kişilerin üstü araçları özel eşyaları adli kolluk tarafından aranabilecek çok önemli bu askeri mahallerde Askeri mahalle giriş ve çıkışlar içinde duyarlı kapı zorunluluğu getirildi. Herkesin aynı duyarlı kapıdan geçmesi söz konusu. Bu kişilerin üstleri duyarlı kapının ikaz vermesi halinde metal dedektörü ile kontrol edilebilecek. Aslında bu askeri mahallere getirilen düzenleme 2007 yılında Anafartalarda bomba patlamasından sonra CHP ve AKP'nin el birliğiyle pvsk'da yapılan değişiklikle siviller için getirilmişti bugün polis vazife ve selahatleri kanununa baktığımızda 9. maddesinde e, kamuya ait binaları koruyan düz polis memurunun e, gerekli gördüğü zamanlarda insanların üzerine elle arama yetkisinin hiçbir hakim kararı olmadan e, kullanılabildiğini görüyoruz. Düz yani polis bunu bugün anayasaya aykırı bir şekilde herhangi bir hakim kararı olmadan, yazılı kararı olmadan koruduğu kamu binasının Güvenliğini tehlikeye düşüren bir kişi gördüğünde gerektiğinde üstünü elli arama yetkisi vermişti. Benzer bir yetkinin bu düzenleme ile getirdiğini görüyoruz. Askeri mahallere yani aslında askeri mahallere özgü farklılıklar bu düzenlemeyle ortadan kaldırılmış oldu. Ha bu PVSK 9'a getirilen 2007 yılındaki düzenlemenin anayasa uygun olduğunu Düşündürmemeli Yapılan bu düzenlemede anayasaya aykırı Tıpkı şu an siviller için söz konusu olan düzenlemenin anayasaya aykırı olması gibi Çünkü bütün hukukçular bilirler Arama kararları ancak yargıç tarafından ve yazılı olarak verilir Yazılı olarak verilmezse böyle bir kararın uygulanmaması gerekir Eğer açık alanlarda Hakime ulaşılamayan bir hal varsa da bunu kolluk amiri verebilir yazılı olarak ama kapalı yere girmemek koşuluyla. Burada ise askeri mahallerde e, yapılan düzenlemeler var. Açık alan kapalı alan ayrımlarda tabi ayrıca hukukçular tarafından değerlendirilmeli. Soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı. Ve başka suretle delil elde etme imkanının bulunmaması halinde hakim veya gecikmesine sakınca bulunan haralarda savcı tarafından bilgisayarlarda arama yapılmasına ilişkin bir düzenleme var. Yine hukukçular bilirler CMK 134 ile bilgisayarlara giriş yapılabilmesi ancak hakim kararıyla mümkündü. Olağanüstü hal KHK'larıyla bu yetki bazı suçlar bakımından ee, savcılara da tanınmıştı işte şimdi bu yetkinin e, yine varlığını sürdürdüğünü görüyoruz o yüzden yasanın içinde e, böyle bir düzenlemeye yer verilmiş artık e, savcılar da gecikmeli hallerde bilgisayarlardan kopya çıkarılmasına ilişkin hakim gibi karar verebilecekler ama tabi yine bu karar hakim tarafından belli söyler içinde onaya tabi ama şöyle bir şey var. Bizleri ilgilendiren yani bütün toplumu ilgilendiren yanı bu. E, yasanın ilgili maddesiyle yapılan düzenlemeye göre e, bilgisayarın bulunduğu yerden çıkarılmaması esası kabul edilmişti. Son düzenlemelerle o hal öncesinde. E, polisin yapması gereken yanında gerekli dijital e, örnek çıkarma materyalini de arama mekanına giderken yerine giderken hazır bulundurmasıydı. Bilgisayar yerinde kalacak. Bilgisayarın e, kopyası alınarak imajın e, bir örneği e, şüpheli evinde arama yapılan kişiye bırakılacak. Böylelikle polisin bilgisayarın içine ek bir e, müdahalede bulunup bulunamadığının saptanması sağlanacak idi. Ancak açılamıyor ise bilgisayar şüpheli görülen dosyanın imajının alınması mümkün değil ise bilgisayarın makinasının yani kendisinin ...arama yerinin mekanının dışına çıkarılması esası kabul edilmişti. Tabii bu o halde bozulmuştu. Şimdi bu bozumun o hal sonrasında da devam ettiğini görüyoruz ama... ...gerekçe de genişliyor. Sadece bilgisayarının içine girilememesi değil... İşlemin uzun sürecek olması halinde de makinenin alıp e, kolluğa götürülmesi ve kolluğun denetiminde onun uygun bir, bulduğu bir yerde e, incelemenin yapılması söz konusu olacak. E, burada tabii ki savcıların çok önemli... Sorumlulukları var e, polis acaba e, bu yetkilerini e, keyfi olarak mı kullanacak işleri her zaman çoktur polisin dolayısıyla ben zaman darlığı içindeyim gözaltı süreleri çok sınırlı bu kısa sürelerde e, arama mekanlarında çok zaman tüketemem yeterli elemanım yok diye bütün bilgisayarların aynı o hal sürecinde iki yıl boyunca tanık olduğumuz gibi apar topar toparlanıp e, imaj alma işlemlerinin de Yapılmadan, örneği de şüpheliye verilmeden yine birinin şüpheli delil toplama süreçlerinin eski alışkanlıkların varlığını sürdürdüğüne tanık olacağız diye bir öngörümüz var hukukçular olarak kaygılarımız artıyor. E, yasa koyucunun e, bu eski alışkanlıkların devam etmesine neden olan e, işlemin uzun sürmesi gibi bahaneleri yasa metnine koyması o halde mücadeleyle açıklanabilir mi? E, yadırgıyoruz. E, çünkü zaten her zaman e, kanunlarda mücbir sebeplerle ilgili düzenlemeler var. Bu tür düzenlemelere gerek yok. Siz bunu ee, kanuna koyduğunuz zaman kolluk onu normal hale getiriyor istisna olarak değil e, hakkı yetkisi olarak görüyor e, bakalım neler yaşanacak zaten o hal sürecinde e, adli soruşturmalarda görev alanlar bilirler e, bir dijital mezarlık söz konusu e, pek çok dosyalarımızda. Ee, evlerde örneğin iki yıl önce yapılan aramalarda e, el konulan bilgisayarların cep telefonlarının ya da işte dijital materyallerin açılamadığını e, bunlarla ilgili raporların düzenlenemediğini hatta mahkemelerin de bu delillerin toplanmasından vazgeçerek hüküm kurduğunu görüyoruz. Ee, i̇nsanlar o dijital materyallerinin e, peşine düşüyorlar ondan sonra geri almaya çalışıyorlar materyallerin bulunması incelenmesi. ...gerçekten çok ciddi e, e, bürokratik e, süreçlere, e, anlamsız çalışmalara yol açıyor. Umarız öyle olmaz ama sanırım bu uygulamadan birileri memnun ve böyle devam etmesi isteniyor. Bir de e, kamu görevlerine iade meselesi var. E, eski kadro ya da pozisyonuna e, atanacak eğer kişilerin kamuya iadesi gündeme gelirse... Ancak müdür yardımcısı veya daha üstün üst, üstte ise kamu görevinden çıkarılanların atamalarında yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon ünvanları dikkate alınacak. Görevine iade edilenlere mali ve sosyal hakları da ödenecek ama tazminat hakkı tanınmıyor. E, bu da anayasaya aykırı. E, i̇nsanlar bir zarar görmüşlerse uğradıkları haksızlıklardan bunun maddi ve manevi anlamda. ...tazminini isteme hakkına sahipler... ...bu düzenleme hem... ...CMK 151 hem de... ...Anayasa 128 ve ilgili diğer... E, düzenlemeler ...açıkça aykırı... ...hocamızın dediği gibi kanunlar ihtilafına... ...hoş geldiniz, bakalım Anayasa Mahkemesi... ...bu konuda... ...ne yapacak ama Anayasa Mahkemesi'nin... ...Ohal döneminde verdiği kararları da... ...anımsıyoruz, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin... ...o bahanesi kalmadı... ...Ohal ortadan kalktığına göre ben... E, ee, bu kanunları ya da kararnameleri denetlemem diyemeyecek ki demedi zaten e, o hal dışında kalanlar için e, ama fiili bir o hal varken yapacağı yorumu hepimiz merakla bekliyoruz e, iki kanun arasında aykırılık varsa ya da kanunlar bu yeni kanun anayasaya aykırıysa e, neler çözümü nasıl bulacağız hep beraber yeni bir e, düşünme değerlendirme Hukuk mücadelesi sürecini yaşayacağımız ortada, mahkemelerce görev ve iade kararı verilenlerle olay komisyonunca başvurunun kabulü kararı verilenlerden de eski kadro, rütbe ve ünvanla. Atama ile ilgili e, düzenlemeler yapılıyor. Milli Savunma Dişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecekler. Eğer uygun bulunmazsa esik, eski kadrolarına dönmeleri bu araştırma merkezleri nedir? Burada ne işler yapılacak? E, kişiler e, kamuda nasıl varlıklarını sürdürebilecekler? Bunun da ayrı bir tartışma konusu olduğu ortada. 3 yıl süreyle haklarında bu yasa kapsamında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya koşturması yürütülenler ilgili pasaport birimine başvuracaklar. Pasaportları iptal edilebilecek. İsimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar genel güvenlik açısından mahsurlu görmesi halinde iptal edilebilecek. İçeride. Ama bir taraftan da 155.350 di galiba sabah e, televizyonda gördüğüm rap, rakam. E, eşlerin e, pasaportlarındaki e, sakıncalı şerhinin kaldırılacağına ilişkin düzenleme var. Şimdi e, bunların her biri gördüğünüz gibi ayrı ayrı tartışma konusu ve kişi özgürlüğü, güvenliği hakkı ile seyahat özgürlüğü başta olmak üzere konut dokunulmazlığı ve özel yaşamın gizliliği, aile hayatına saygı hakları başta olmak üzere yine anayasanın güvencelerine ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin güvencelerine aykırı pek çok düzenleme var. Şimdi bir e, müzik arası daha verelim. Ondan sonra e, gündem ele almadığım tek konu kaldı bu son yasa değişikliğiyle ilgili. Gözaltı süreleriyle ilgili de bir değişiklik var. Ondan da kısaca bahsettikten sonra bugün sizlerden müsaade isteyeceğim. 94.9 Açık Radyo Hukuk Güvenliği Programı'ndayız. Ben Aynur Tuncel Yazgan. Size e, meclisin giderayak olağanüstü hali devamlı kıldığını iddia ettiğimiz e, öğle nitelendirdiğimiz e, yasasını kabul ettiği yasayı e, anlatmaya kısaca dikkatimi çeken noktaları sizlerle paylaşmaya çalışıyordum. Efendim e, Adalet Komisyonu'nun kabul ettiği metnin 13. maddesinde Terörle Mücadele Yasası'na bir geçici 19. madde eklendiğini görüyoruz. E, buna göre e, millete ve devlete karşı suçlar diye e, Türk Ceza Kanunu içinde e, bir kısım var. O kısımın bazı bölümleri var. Bu bölümlerde devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene karşı, milli savunmaya karşı ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar düzenlenmiş. İşte bu dört tip suçla ilgili bir şüphe varsa ve şüpheli hakkında terörle mücadele yasasının uygun bulduğu işlemler yapılıyorsa gözaltı sürelerinin olandan uzatılabileceğine ilişkin bir düzenleme var. Bu da anayasaya aykırı çünkü insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin beşinci maddesiyle Anayasamızın 19. maddesi uyum içinde. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesine baktığımızda aslında 47 Avrupa Konseyi ülkesi için aynı güvencenin sağlandığını görüyoruz. Nedir, nedir o güvence? Yakalamanın bir tane amacı var. O da kişinin yargıç önüne çıkarılması. Yani Avrupa Konseyi ülkesi olan bir toprakta geziyorsanız zaten polisin... Sizin özgürlüğünüzü ancak tek bir amaçla sınırlayabileceğini biliyorsunuz. O da nedir? Yargıç ya da Türkiye'deki yargıcın yetkilerini haiz bir adli makam ya da yarı adli makam ne çıkarılmadır o amaç. Ama bu makamın iki özelliği olmalı. Tutulmanın yani kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının hukuka uygun olup olmadığını denetleme ve ikinci olarak da Kişiyi özgürlüğüne iade etme, kişinin özgürlüğünü iade etme, kişi kişiyi salı verme yetkisine haiz olması gerekiyor bu makamın. Dolayısıyla Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede geziyorsanız zaten e, özgürlüğünüz kısıtlansa bile neyi biliyorsunuz? Derhal yargıç önüne çıkarılacaksınız. Tabii bu derhal e, gerçek bir derhal mi? Yoksa arada bir takım bürokratik işlemlerin e, sürmesi, örneğin kişinin kimliğinin saptanması... ...ya da bir e, suç delili olduğu iddia edilen bir materyal varsa... ...onunla ilgili bir incelemenin ya da e, saptamanın tutanağın düzenlenmesi gerekiyorsa... Bu derhal biraz uzayabiliyor. İşte e, insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında bu makul e, kriteriyle e, güvence altına alınmış. Yani sürenin makul olması gerekiyor. İkinci güvence o. Bu makullüğü de uzmanlara e, bırakmıyor e, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku öğretisi. Hakçı bir e, yasa, hakçı bir anlayışın ürünü olduğu için ceza muhakemesi yasası. Bu makulün kriteri e, ortalama zeka seviyesine ve ortalama yaşam deneyimine sahip e, bir e, kişi yani bu kişinin subjektif olarak e, şüphesinden söz etmiyoruz. Onun aldığı eğitimden ya da mesleki deneyiminden dolayı e, öngörüsünü tahminini değil somut bir duruma hiçbir hukuk eğitimi almayan bir kişinin baktığında gördüğü bir ee, ...şüpheli durum varsa... E, ...makulluk o... ...sürede bu anlamda makul olmalı... ...nedir o makullük... ...ortaya konulabilmesi... E, ...kişinin niye... ...haklı nedenle tutulduğunun... ...yani bu nedir... E, ...kişinin özgürlüğünün kısıtlandığı... E, ...güvenliğinin... ...gözetiminin ve denetiminin... ...devlete, kamu makamlarına geçtiği... ...andan yani istediği yere gidememe... ...durumuna... E, ...dahil edildiği andan verildiği ya da tutuklandığı ana kadar hakkında yapılan işlemlerin yazılı bir şekilde tutanaklarla ortaya konulması gerekiyor. Hepimiz biliriz ceza hukukçuları ve insan hakları hukukçuları. Zeki Aksoy kararı var Türkiye hakkında. Zeki Aksoy 92 yılında gördüğü işkenceden dolayı e, bazı haklarının ihlal ettiği edildiğinden bahisle ve 16 gün gözaltında tutulduğunu iddia ederek bireysel başvuru hakkını kullanmıştı. E, hükümetin e, temsilcileri 16 değil 14 gün tutuldu diye iddia ediyorlardı. Nedeni olağan dönemlerde toplu işlerde gözaltı süresinin 15 güne kadar uzayabileceğiydi. Olağanüstü halde bu süre 30 güne kadar çıkıyordu ama Zeki Aksoy'un e, özgürlüğünden yoksun bırakılması ile ilgili iddia olağanüstü hal kapsamında olmadığı için devlet 15 günü geçmediğini iddia ediyordu e, bu kişi hakkındaki uygulamanın. Kişi de ısrarla 16 gün tutulduğunu iddia ediyordu ama İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları ne dedi? Ne 14'ü ne 16'sı siz neyi tartışıyorsunuz ben neye bakarım? Kişinin özgürlüğünün sınırlandığı andan yargıç önüne çıkarıldığı ana kadar Zeki Aksoy tutuklanmamıştı. 14 ya da 16 gün gözaltında tutulduktan sonra bırakılmıştı adli makamlar tarafından bırakıldığı ana kadar kolluğun ve kolluğu denetleyen cumhuriyet savcısının kişinin e, hakkında e, adli makamlarca hangi işlemler yapıldığını tutanaklarla yazılı olarak birbiriyle zamansal ve mantık uyumu içinde olan tutanaklarla ortaya konması lazım. Oysa siz bu kişinin bir ifadesini almışsınız bir de yer göstermeye götürmüşsünüz. Bu işlemler en fazla bir gün, bir buçuk gün, iki gün tutar. Bu arada kalan 10-12 günlük sürede kolluk ne yaptığını açıklayamadı demişti. Makullük bu. Makullük Kişi hakkında yapılan işlemlerin ortaya konulması tabi burada dikkat edilmesi gereken nokta bu getirilen düzenlemenin istisnai bir düzenleme olduğu herkes hakkında değil hakkında terörle mücadele yasası uygulanacak kişiler hakkında uygulanması söz konusu ama burada anayasaya aykırılık şu noktada o zaman 15 gün ve 30 gün olan süreler 2001 yılında anayasada yapılan değişiklikle zaten indirildi. Ama ondan önce e, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan hükümetinin olduğu bir dönemde Türkiye 18 Aralık 1996'da 5. E, maddenin yani kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalinden dolayı e, mahkum edildiği için tazminat ödemeye ihlal saptaması yapıldığı için 12 Mart 1997 tarihinde yanılmıyorsam 4227 sayılı yasayla göze altı süreleri yeniden düzenlendi 4 gün Artı hakim kararlı üç gün daha eğer olağanüstü hal varsa üç gün daha toplam on gün. Yani olağan işlerde e, bir ya da iki kişi için iki gün toplu işlerde dört gün uygulanacaktı. Ama e, terörle mücadele söz konusu ise bir üç gün daha uzatılması söz konusu olacaktı. Bugün ise hepimiz biliyoruz ki. E, terörle mücadele kapsamında olmayan suçlar bakımından bir ya da iki kişi için 24 saat gözaltı süresidir en fazla. Bu da üst sınırdır. Eğer bu üst sınırın e, kesinlikle. E, illaki kullanılması gerekmez bir dakikada olabilir 5 dakikada olabilir 5 saatte olabilir Önemli olan yapılan işlemlerin ortaya konulmasıdır yani zorunluluğun gerektirdiği işlemler yapılır diğer işler kişi salı verilmişken ya da tutuklandıktan sonra sürdürülür kişinin kollukta tutulmasının en kısa sürede kalması öngörülmüştür yasa koyucu tarafından bugün için baktığınızda bir ya da iki kişi ise şüpheli sayısı gözaltı süresinin 24 saati geçmemesi gerekir Eğer şüpheli sayısı 3'u geçiyor ise o zaman bu süre belki 4 güne kadar uzayabilir ama 1 artı 3 e, ya da 2 artı 3 diye verilmez bu bir gün bir gün bir gün diyor o da en fazla bir gün bir gün pekala sadece 3 saat daha veriyorum diye da diyebilecektir ama eğer terörle mücadele söz konusuysa biri ve iki kişi için bu süre 48 saate çıkıyor işte anayasaya baktığımızda da zaten ee, bu terörle mücadeledeki e, bir günün iki güne çıkması istisnasının da 2001 değişikliğiyle dikkate alındığını görüyoruz ve madde aynen şöyle yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilebilmesi için gerekli süre hariç yani yolda geçen süre hariç ki o da makul olmalıdır. Çünkü karakollara bir uzun yol vardır giden hepimiz biliriz bir de kısa yol var kısa yolun tercih edilmesi esaslanacaktır en geç 48 saat yani. En geç eğer terörle mücadele kapsamı dediyse bu süre yine 24 saattir kanuna göre ve toplu işlerde toplu olarak yani 3 ve daha fazla kişi söz konusu ise en çok 4 gün içinde kişinin yargıç önüne çıkarılması amaç e, e, hedeflenmiştir e, kesin kuraldır anayasal bir güvencedir bu. Ama bakıyoruz demin sözünü ettiğimiz terörle mücadele yasasına eklenen geçici 19. madde ile bu süreler aşılmaktadır. Bakın ne diyor gözaltı süresi yakalama yerine en yakın süre hariç diyor mahkemeye gönderilmesi yolda geçen zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu işlerde işlenen suçlarda 4 günü geçemez dedikten sonra bakın ne diyor delilerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi birinci cümlede belirtilen sürelerle bağlı kalmak kaydıyla en fazla 2 defa uzatılabilir yani 48 saatlik süre 2.48 daha verilerek toplam 6 güne toplu işlerde ise 4 günlük olan üst sınırın 2 defa uzatılmak yoluyla 12 güne kadar uzatılacağını görüyoruz yani 48 saat 6 güne 4 gün 12 güne uzuyor bu anayasaya aykırılık mecliste tatile girdi. E, anayasa mı değişti fiilen şimdi e, yarın yürürlüğe girse resmi gazetede Cumhurbaşkanı e, yürürlüğe resmi gazeteye yollası ve yayınlansa yürürlüğe girse ne olacak e, anayasa değişmediği halde kanunla anayasa değiştirilmiş olacak insanlar anayasal güvenceye ve insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin e, belirlediği makul süre e, garantisine ve insan hakları mahkemesinin her olay biriciktir. Ben her olayda kronometreyi yeniden açarım kişinin fiilen özgürlüğünün kısıtlandığı andan... ...yargıç önüne çıkarıldığı ana kadar hakkında yapılan işlemlerin ne olduğuna bakarım... Dediği ve bu ilkesinden hiçbir zaman için vazgeçmediği şu ana kadar terörle mücadele amacıyla bile vazgeçmediği bir durumda biz bu süreleri nasıl uygulayacağız bunlar önemli tartışmalar ve bir başka önemli konuda eğer kişiler tutuklanırlarsa şu an için 30 günlük sürelerle denetlenmesi söz konusu e, bu e, hukuka uygunluğun tutmanın devam etmesinin hukuka uygun olup olmadığının 30 günlük sürelerle denetlenmesi lazım bu denetim Olağan işlerde e, dosya üzerinden değil müdafiin ya da şüphelinin dinlenmesiyle duruşmalı olarak yapılması gerekiyor bu denetimin. Ama e, eğer terörle mücadele kapsamındaki bir suç söz konusu olacaksa e, bu 30 günün e, dosya üzerinden ama e, duruşmanın e, 90 gün üzerinden. ...yapılacağına, icra edileceğine ilişkin bir düzenleme var. Yani siz gözaltına alındınız, tutuklandınız Allah korusun. Tutuklandıktan sonra 30 gün içinde yargıç önüne çıkmayacaksınız. Yargıç incelemeyi dosya üzerinden yapacak. 3 ayda bir tutuklu kişinin hakkında tutukluluk devam ediyorsa kişinin ya da müdafiinin belki de yargıcı görmesi söz konusu ki o da olmuyor biliyorsunuz uygulamada. Video kamera yöntemiyle kişiler cezaevinden çıkarılmadan görüntüsel olarak yargıçla karşı karşıya getiriliyorlar. Bu zaten hukuka aykırıydı. Bir de bu sürenin 30 günden 90 güne çıktığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi biraz teknik ayrıntılar gibi görünüyor ama hepimizi ilgilendiren her yurttaşın Türkiye'de yaşayan her insanın dikkatle incelemesi, izlemesi gereken değişiklikler yapıldı. Hata çok bol adli süreçte. Hata en bile bir gözaltı ya da tutuklamayla karşılaşılsa bunun telafisinin oldukça zor olduğunu görüyoruz. Umarız hukuka aykırılıklar az olur. Umarız Keyfilik olmaz umarız özgürlük bilinciyle tecide yollaşmadan açmadan e, avukatsız e, doktor denetimsiz hak hatırlatmasız e, süreçler yaşamayız. Herkese e, hukuka uygun şekilde davranılır gerekmedikçe kişi özgürlüğü ve güvenliği ihlal edilmez. E, bugünlük e, bu kadar diyorum sayın dinleyicilerimiz. Diğer programlarda tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.